Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamü ala Rasulullah ve sahbiha jma'in. Ama bāz. Allah rahmeti, lütfu, esenli sizin üzerinize olsun değerli dostlarım, kardeşlerim. Allah nasip ederse bugün üç usulle tevhid'e usul adlı seminerimizin inşallah ikinci kısmından devam edeceğiz. İkinci bölüm değerli kardeşlerim uluhiyet tevhidini içermektedir. Birinci dersimizde seminerimizde rububiyet tevhidi üzerinde durmuştuk, konuşmuştuk. Dersimizde rububiyetin anlamı üzerinde konuşmuştuk. Rububiyetin Rab kökünden geldiğini ve mazhar olduğunu Allahu u Teala'yı fiillerinde yani yaratma, öldürme, diriltme, ısıktandırma, hükmetme fiillerinde billemek olduğunu söylemiştik. Ayrıca değerli kardeşlerim tevhidin sözlük ve dini anlamına değinmiş ve tevhidin değerli kardeşlerim ifrat, tekleme, billeme olduğunu hatırlatmış, anlamının da Allahu Teala'yı rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında billemek olduğunu söylemiştik. Ayrıca değerli kardeşler Mekkeli müşriklerin bu tevhidin yani rububiyet tevhidinin çeşidini ikrar ettiklerini ancak Kur'an'ın onlara yine de Müslüman sıfatını vermediğini söylemiştik. Zira onlar Allah Subhane ve Teala'ya iman etmekle beraber şık koşuyorlardı, Allah'a ibadeti teslim etmiyorlardı, putlarını Allah ile aralarında birer şefaatçılar, yardımcılar olarak görüyorlardı değerli kardeşlerim. Rububiyet tevhidinin tek başına yeterli olmayacağını, onunla birlikte de uluhiyet tevhidi ve isim ve sıfat tevhidinin de gerekli olduğunu söylemiştik. Ayrıca Mekke'de müşriklerin La Rabbi illallah, Allah'tan başka Yaratan yoktur gerçeğini doğruladığını ancak La ilahe inna Allah, Allah'tan başka hak mabut yoktur tevhid davetini terk ettiklerini, doğrulamadıklarını, inkar ettiklerini bu yüzden de Peygamberimizin onlarla mücadele ettiğini haber vermiştik değerli kardeşlerim. Hamdolsun bu konulara değindik bitirdik. Bugün rububiyet tevhidini bitirdikten sonra ulahiyet tevhidine değineceğiz. İnsanı Müslüman konumuna erdiren, aynı zamanda birçok insanın farkında olmadan şirk koştuğu, Allahu Teala'ya ibadeti terk ettiği ve resullerin tümünün getirmiş olduğu ulvi davete değineceğiz ki bu çok önemli bir tevhid çeşididir. Böylece tevhidin ikinci kısmını bitirmiş olacağız değerli dostlarım, kardeşlerim. Hazır mısınız? İnşallah o zaman Allah'ın izdine Allah'a dayanarak değerli kardeşlerim anlatmaya başlayalım. Uluhiyet tevhidi terkibinde gelen uluhiyet ilah kökünden gelir değerli kardeşlerim ve uluhiyet bir mazardır ve ilah Mağbuddur, tapılan varlıktır. Bu anlamda tapılmaya, mağbud olarak görülmeye sadece Allah layıktır. Allah'tan başka kendisini ilah gören, mağbud edinen bir insan Allah'a ortak koşmuş olur. Allah subhane ve ta'ala ibadette billenmesi gereken, ibadete müstahak olan sadece yegane tek bir ilahtır değerli kardeşlerim. Ve Allah'ın dışındaki bütün da batıldır. Unhiyet tevhidine gelince, terim olarak değerli kardeşlerim, Allah Subhane ve Taala'yı ibadette bilmektir. Allah Subhane ve Taala'yı ibadette bilmektir. Yani ibadet hakkı sadece Allah'a aittir demektir. İbadet hakkı sadece Allah'a aittir demektir. Yani yapacağım ibadetim sadece Allah içindir demektir değerli dostlarım kardeşlerim. Ayrıca yeryüzünde ibadet edilmeye mustahak olan tek hak sahibinin Allah Subhanahu ve Taala olduğunu itiraf etmek ve iman etmektir. Uluhiyet tevhidine ibadet tevhidi de denilir. Birçok tevhid ulemaları Akide alimlerimiz değerli kardeşlerim uluhiyet tevhidine ibadet tevhidi de demiştir. Neden? Zira ibadette Allah'ı billemek olduğundan dolayı uluhiyet tevhidi ibadet tevhidi anlamını da içermektedir. Bu nedenle bazı alimler Allah subhane ve Taala'yı ibadette billemekten dolayı ona ibadet tevhidi ismini de vermiştir. Peki hangi tür ibadetlerde Allah'ı billemek uluhiyet tevhidi kapsamına girer? Hangi tür ibadetler uluhiyet tevhidinin kapsamına giriyor? Namaz, oruç, zekat, hac, secde, ruku, kıyam, korku, haşyet, muhabbet, tevekkül, sığınma, yardım isteme, kurban kesme, adak adama, inabe, istigase gibi bütün bu ibadetlerin hepsi değerli kardeşlerim uluhiyet tevhidinin kapsamına girer. Yani kişi bu ibadetleri sadece Allah subhane ve Taala'ya yapmalıdır. Bir başka tanımla uluhiyet tevhidi kulluğa itaat edilmeye emir ve yasak koymaya sevilmeye, yönelmeye boyun eğilmeye itaat edilmeye yüceltilmeye, sığınılmaya, tevekküle, korkulmaya, kanun koymaya layık olanın sadece Allah subhane ve teala olduğunu itiraf etmek, iman etmektir. Değerli kardeşlerim, değerli dostlar, değerli kardeşler. uluhiyet tevhidinin ibadet tevhidi olduğunu söyledi. Madem ibadet tevhidi olduğunu söylediysek, İbadetin tanımını da yapmak vaciptir üzerimize değerli dostlarım. İbadet sözlükte boyun eğmek, itaat etmek anlamlarına geliyor. Bu yüzden Araplar boyun büken, itaat eden uysal develerine itaatkar uysal develer adını verirdi. İşte bu kelimenin anlamından yola çıkarak şer'i anlamda, terimsel, dini anlamda ibadet, i̇bn Abbas, Abdullah i̇bn Abbas'ın bize tanımladığı gibi Allah'ın sevdiği ve razı olduğu söz ve amellerdir. Allah Subhane ve Teala'nın sevdiği ve razı olduğu söz ve amellerdir. Hangi söz ve amel Allah'ın sevdiği ve razı olduğu ve kuluna emrettiği şey ise o şey ibadettir değerli kardeşlerim. Örneğin namaz Allah'ın sevdiği ve razı olduğu bir ibadettir. Yine oruç Kur'an okuma iyi emretme, kötülükten sakındırma, şirki tanıtma İslam'ı sevme Resulullah'ı lider görme Allah yolunda cihad etme tağutu inkar etme açları doyurma fakirleri giydirme, yedirme münafıklara güvenmeme emaneti koruma haç etme, zekat verme, tebliğ etme kafirleri dost edinmeme, putlara tapmama, Allah'ı zikretme birer ibadettir kardeşlerim. İbni Ka'im Rahimahullah ibadeti şöyle tanımlamaktadır. Allah'ı severek, hükümlerine boyun eğerek tevhidlemektir. Allah'ı severek, hükümlerine boyun eğerek Allah'ı tevhidlemektir. Öyle ya, sevgi itaatı gerekli kılar. Bir insan birini seviyorsa, ona muti olur, itaatkâr olur, sözünü dinler, emrine uyar. Eğer bir insan, bir Müslüman Allah Azza ve Celle'yi, Allah Subhane ve Taala'yı seviyorsa ona itaat etmesi gerekir. Sevgi itaatı gerekli kılar, sevgi boyun bükmeyi gerekli kılar, söz dinlemeyi zorunlu kılar. Allah ayetinde قُلِنْ kuntum تُحِبُّونَ Allah, فَتَّبِعُونِ يُحْبِبُكُمُ اللّٰهِ Ayette Allah böyle buyuruyor. De ki: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun." Bakınız Allah kendi sevgisinin alametini peygambere itaat olarak tam ortaya koydu. Yani bir Müslüman Allah peygamberine itaat ederse, Allah peygamberini yüceltirse, Allah peygamberinin kavlini ve fiillerini en üstün bir makamda değerlendirirse itaata layık olarak değerlendirirse bu takdirde bu Müslüman değerli kardeşlerim Allah'a itaat etmiş olur Allah'ı sevmiş olur İşte bakınız Allah ayetinde bu gerçeği ortaya koyuyor o halde kim seviyorsa bir şeyi sevdiği şeye itaat edecektir madem ki Allah'ı seviyoruz değerli kardeşlerim değerli dostlarım ona itaat edeceğiz değerli kardeşlerim Mekke'deki müşrikler Allah subhane ve taala'yı tanıyorlar, biliyorlar, itiraf ediyorlar, hatta dua ediyorlar. Kabe'nin önünde Allah'ın adını lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorlardı. Onlar Allah'ı tanıyordu, biliyordu. Ancak Allah, Allah'ı bilmelerine rağmen, tanımalarına rağmen onlara Müslüman vasfını vermiyordu. Neden? Çünkü değerli kardeşlerim onlar Allah subhane ve Taala'ya putlarıyla beraber şirk koşuyorlardı. Putlarının yardımcılar ve şefaatçılar olaraktan görüyorlardı. Bundan dolayı da Allah subhane ve Taala onlara müşrik ismini veriyordu. Onlar Allah-u Teala'nın fiillerinde evet yaratmada öldürmede bilinenmesini sağlıyorlardı bunu doğruluyorlardı ama İbadette Allah Subhane ve Ta'la'yı asla doğrulamıyorlardı. Bundan dolayı da allah Teala onlara müşrik sıfatını, ismini veriyordu değerli kardeşlerim. İşte burası çok önemli bir noktadır. İşte burası çok önemli bir noktadır. Uluhiyet tevhidinin ana damarıdır, ana merkezidir. Yani kişi uluhiyet tevhidi denildiği zaman bilmesi gereken Allah subhane ve ta'la'yı ibadette billemek emrine tutunmaktır. Allah subhane ve ta'la'yı ibadette birlemek ve onun emrine tutunmak yasaklarından sakınmak olarak kavramalıdır, bilmelidir. Uluhiyet tevhidi bu anlamda bilinmeli ve kavranmalıdır değerli kardeşlerim. Mekke'nin müşrikler Allah'ın uluhiyet hakkını Allah'a değil de kendi putlarına veriyorlardı. Onlar yine Mekkeli müşrikler adaklarını, kurbanlarını, dualarını, secdelerini, hüküm koymaları ve bu hüküm koyma yetkisini ve kutsallık hakkını putlarına takdim ediyorlardı. Değerli kardeşlerim bu şirkin ta kendisiydi. Uluhiyet tevhidini bozan bir durumdu. Günümüzde Allah'a inanıp, Allah'ı doğrulayıp namaz kılmayan, Uluhiyette Rabbul Alemin'den başkalarına yetki veren, başkalarının emrine itaat eden nice, nice insanlar vardır. Şahit oluyoruz. Onlar yardım, sığınma, zarar giderme, fayda verme, hayır sunma, şerri def etme haklarının tümünü Allah'a değil, kendi putlarına teslim ediyorlardı. Günümüzde şeyhların yolunda giden, tarikat babalarının ve analarının yolunu takip eden ve bunlara Uluhiyet hakkı veren ve onlara teslim olan çok insanlara Allah muhafaza şahit oluyoruz. E değerli kardeşlerim, Uluhiyet tevhidi Allah ve Resulünün sevinmelerini zorunlu kılar. Allah ve Resulünün emirlerine tutunmayı yerlerine getirmeyi de gerekli kılar. Yine aynı zamanda bu tevhid Allah'ın emir ve yasak koyucu olduğunu, hükmedici olduğunu doğrulamayı gerekli kılar. Yine unutma ey değerli kardeşim ulahiyet tevhidi Allah'ın tek mabut tek kanun koyucu, tek korkulacak, tek dua edilecek, tek sığınılacak, tek affedecek, tek ibadete layık bir ilah olarak görmeyi gerekli kılar. Biz de ilahe illallah dediğimiz zaman hak mağbudun Allah olduğunu, onun dışındaki bütün varlıkların da batıl olduğunu, hükmedemeyeceğini, İbadete layık olmadığını, taat gösterinemeyeceğini, kulluk edilemeyeceğini itiraf etmiş oluyoruz. Bütün bu batıl putların değerli kardeşlerim ilahlığını reddetmiş oluyoruz. Uluhiyet tevhidinin aslı değerli dostlar, tağutun inkarına dayanır. Burasını çok iyi anlamamız lazım. Altını çizelim, buranın altısını, altını çok iyi çizelim değerli dostlarım. Uduhiyyat tevhidinin bakınız aslı tağutun inkarına dayanır. Tağut nedir? Bir tanımlayalım değerli kardeşlerim. Tağut, şeytan, kahin, kanun koyan, hüküm belirleyen, insan, sistem, yönetici veya tapulan, ağaç, taş, heykel, takım, samatçı, artisttir. Ayrıca Allah'ın hükmünü bilerek uygulamayan, müminlere zulmeden, kendisine ibadete davet eden insanlar ve beşeri düzenler de birer tavuttur. Ancak değerli dostlarım, kardeşlerim, tağutu bu tanımladığım sınır ve tanım içerisinde görmek yeterli değildir. Doğru değildir. Örneğin, nefsimizin izlediği haram yol, kötü ahlakımız, alimlere karşı Kinimiz nefretimiz buğzumuz hakaretimiz Müminleri tekfir etmemiz Onların kanını akıtmamız öldürmemiz tefkir eylememiz Mallarına göz koymamız Mümin kadınlara ve mümin erkeklere kafir sıfatını vermemiz Ve onları mümin kadınları birer cariye gözünde görmemiz Müslümanlara kaba davranmamız nefsimizi beğenmemiz Tağut'un yolunda gitmek değil midir? Tağut'u izlemek değil midir? Tağut'a uyumak değil midir? Tağut'u benimsemek değil midir? Tağut'la birlikte olmak değil midir? Zira bütün bu söylediklerimiz Allah'ın yasakladıkları, Allah'ın bize haram kıldıklarıdır. Kim Allah'ın haram kıldıklarını hayatımda yaşıyorsa, bunları uyguluyorsa Allah muhafaza, tağutun yolunda gitmiş olmaz mı? Yani ben şunu anlatmak istiyorum. Tağut sadece idarecilere ve yöneticilere hasredilen, onlara sınırlı kılınan bir tanımla ifade edilmemesi gerekir. Tağut deminden beri saydıklarımın